Mülk Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. Otuz ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen El-Mülk kelimesinden almıştır. Surede başlıca Allah'ın azameti, Allah'ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir.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 Yıldızların şeytanlara atılan taşlar yapılmasıyla ya mahiyetini yalnızca Allah'ın bildiği bir şekilde şeytanların taşlanması kastedilmekte ya da insanlardan şeytani özellikler taşıyan ve yıldızlara bakıp gaybden haber veriyormuş gibi insanları bir takım yalanlarla, saçma sapan şeylerle kandırmaya çalışan falcıların ve kahinlerin hiçbir bilgiye dayanmayan atıp tutmalarına işaret edilmektedir. Ayrıca bakınız Hicr suresi ayet 15 ila 18, Saffat suresi ayet 6 ila 10. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç ulutuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır.